PASLAŞMALAR Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, PASLAŞMALARDA birlikteyiz. Biraz ara verdik, bunun sebebi de başlayan şike davası oldu. Dava Silivri'de görüldüğü için e, açıkçası sabahın köründe evden çıkıp gecenin köründe de döndük e, bir hafta boyunca. E, o yüzden de e, ara vermek zorunda kaldım. Şimdi e, 3 Temmuz'dan beri e, Türkiye'yi meşgul eden hatta Avrupa'yı da meşgul eden UEFA ve FIFA'nın ezine dünyayı da diyelim e, meşgul eden futbol e, Şike davasında nihayet söz savunmaya geçti. Artık hani dananın kuyruğu kopacak, kopmasa bile e, kopma aşamasına gelecek. Savunmaları da alacağız. Akabinde çapraz sorgular yapılacak. Hatta tahliyeler e, bile söz konusu olursa yine de bize bir fikir verecek. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim ve kafaları biraz netleştirelim. Şimdi eğer e, bu Çağlayan'da devam eden davada Cuma günü tahliler çıksa bile hatta beraatler çıksa bile daha sonra bu demek değildir ki Türkiye Futbol Federasyonu yapacağı incelemede kulüplere bir ceza veremez. Verebilir. Ya da e, Türkiye Futbol Federasyonu e, diyelim ki diyelim ki yargı yargı bir takım cezalar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu bu kez ceza vermeyebilir. Yani tabi bunlar düşük ihtimal ama eee %100 ya yani birbirinin referans alır ama %100 değildir. Yargı %100 delil arıyor bir kişiyi e, cezalandırmak için. E, buna karşılık e, Futbol Federasyonu'nun hukuk kurulları ise e, dediğimiz gibi bakıyor kanaati oluşturuyorsa, güçlü bir kanaat oluşuyorsa e, ceza kesebiliyor. Her neyse bunları zaten daha önce çok konuştuk. Biraz davayı konuşalım diyorum ben. Evet geçen hafta e, öncelikle e, Silivri'ye gittik. Haftanın dört e, günü orada davalar görüldü. Ee, Salı günü başladı ve Cuma günü sona erdi. Ee, bir gün hariç üç duruşma büyük bir salonda gerçekleştirildi. Ben yazılarımda da belirttim. Böyle 27 Mayıs yaslı adı yargılamalarını andırıyordu. Tabii yaşımız oraya yetmese bile arşivlerden edindiğimiz hafıza kaydıyla diyelim. Ee, oraya yakınlar geldi. İlk gün taraftarlar geldi. Ee, tabii insanlar duygusal anlar yaşadılar. Bir dakika olsa bile o duruşma salonunda göz göze gelmek, uzaktan dostu olsa el sallamak, iki kelime konuşmak, bütün bunlar işin insani boyutuydu ve bunlar bizi de duygulandırdı. Mesela diyorsunuz ki, diyelim küçük salona geçirmişti, o küçük salonda yer yok. Yani diyorsunuz ki e, sanık yakınlarına, hani siz e, feragat etseniz de biz basın mensupları olarak girsek ve e, davayı izleyebilsek diyoruz. Hani böylece de sizin için de iyi olur. Hani insan onlar meramlarını anlatırsa biz de onları yansıtırız diye. Yok yok diyorlar. Bundan sonra hani biz bu davayı sizden değil onlardan öğrenmek istiyoruz. Yani e, o anda çok iyi empati kuramıyoruz. E, kendim olsam diyorum. Önemli olan gazeteci oraya girmesidir. Çünkü bu davanın bizce haksız tarafı var ve herkes öğrensin diye düşünüyorsunuz ama diğer taraftan işin insani boyutunu da e, her gün ya da haftanın belli günleri gidip yakınlarına cezaevinde ziyaret etseler dahi orada fırsat doğmuşken 2-3 dakikada olsa görmek çok önemli yani e, bunu görmüş olduk bu dava sürecini biz sporla iştigal eden e, kişiler olarak çünkü adliye muhabirleri onları daha iyi anlıyor ee, bu arada spor ve adliye muhabirleri birlikte izledik bu davaları ee, Tabii bizim onlardan onların bizden öğrenecek çok şey olduğunu gördük adliye muhabirleri yıllardır bu davaları izlemekten ötürü artık bir takım reflekslerini yitirmişler kendileri söylüyorlar hani bizim o manşet olur dediğimiz şeylere gülüp geçiyorlar ama diğer yanlarında bizim o refleksleri gösteriyor olmamız heyecanlı olmamız onları da e, şırtıyor ve aslında diyor bir nebze bizim de böyle olmamız lazım. Çünkü bazen biz de o işe yabancılaşmanın getirdiği körlükle bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Sizin bu heyecanlı tarınız bizi de uyandırıyor dediler. Daha karşılıklı olarak güzel bir o, karışım oluştu böylece. Fişike e, davasının e, ne diyelim Silivri safhası e, açıkçası tamamen e, Sıkıntı ve zulüm içinde geçti bizler Şimdi Çünkü 400 sayfalık iddianame satır satır okundu. Hani bizim için, sanıklar için, avukatlar için, hatta hakimin bizzatı kendisi için e, sıkıntılı bir süreçti. Hani diyorsunuz ki başından sonra dinler miyim? Yok. Yani biz dışarı çıkıp gezme, geri gelme, geri gitme, e, özgürlüğü olanlar için o 400 sayfayı dinlemek... Hiç kolay bir şey değil ama orada mecburen oturmak zorunda olan kişiler sonuna kadar sabrederek dinliyorlar. Arada bir sadece bir lavaboya gidip gelme şansları var. Demek ki şunu düşünüyorsunuz, hani insanoğlu her şeye uyar deniliyor ya, eğer özgürseniz bazı şeylere hakikaten gelemiyorsunuz ama değilseniz de Sabır eşiğiniz çok daha büyük oluyor, çok daha geniş oluyor. Bu da insanın ayakta kalma, hayatta kalma, yaşamda işte kalma gücünün besleyen unsurlardan biri. E, Silivri'nin birinci gününe dedik ki Fenerbahçe'ye taraftarlar geldiler, başkanlarına destek çıktılar, kulüplere destek çıktılar. Ama az yıldan dedi ki bu karda kışta buraya gelmenize gerek yok, e, çağlayana gelin dedi. O safhaya da geçeceğiz, bakacağız, konuşacağız. Diğer yandan e, orada ilginç şeyler yaşadık. Jandarmayı tanımış olduk biraz daha yakından. E, oldukça sempatikler, oldukça nazikler. Hatta Şike davasından dolay dolayı onlar da mutluydu. Daha önceki o ergenekonlar falan onlara ağır gelmiş. Yani sıkıldık diyorlar. İşte bu futbol davası biraz daha neşeli oluruz diye düşünler ama tabii İddianame safası olduğu için pek neşeli geçmedi onlar için de. E, kafeteryalara dikkat çekmek istiyorum. E, kafeteryaları orada açık cezaevinde e, bulunan tutuklular e, çalıştırıyor. Daha doğrusu onlar orada çalışıyor. Servisi, Mervis'i onlar yapıyordu. Bu da ilginçti açıkçası. E, birkaç yılı da konuşma şansımız da oldu. E, garip bir duyguydu. Onu da söylemek istiyorum. Dilerseniz işin esasının e, ceryan ettiği çağlayanla devam edelim ama bir ara verelim. Ben Kenan Başaran, radyo havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. E, i̇şin Çağlayan faslındayız. Çağlayan'da e, tabi sabah çıktık, gittik. E, dedik ki ben gazeteciyim. İşte aç kapıyı geçeceğim. Yok, öyle değilmiş. <gülüyor> Meğersem, e, hani bunu daha önce sormuştuk ama bize dediler ki sabah ilk giden giriyor içeriye gittik. E, i̇sim listesi çıkartmış hakim. E, bizim ismimiz yok. Allah Allah nasıl olacak nasıl bitecek? E, zor bela oradan gir buradan çık. En son bir dilekçe yazdık. Özel kalemden aldık vesaire. Öğleden sonraki faslı ceryan e, canlı canlı izleme şansına e, eriştik. Akabinde e, Dediğim gibi e, salona girdik. Salon çok küçük tabi. E, küçük olunca da e, hem ailelerle hem avukatlarla bir takım sürtüşmeler yaşıyorsunuz. Bütün bunlar artık karşılıklı olarak sineye çektik. İlk gün e, Olgun Peker savunmasını yaptı. Şimdi Olgun Peker bir numaralı silahlı örgüt üyesi olarak e, geçiyor. Yani silahlı örgütün bir numaralı e, kişisi, lideri. Diğerleri de dolaylı olarak ona bağlı gidiyor. Verdi savunma da Olgun Peker. Dedi ki ben de 2000 senesinde Organize Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındım ve orada Sedat Peker aleyhine konuşmam istendi. Ben bunu reddedince de Efendim söyleyeyim işkence gördüm. İşkence görünce şikayette bulundum. Ve o ilgili polislerin bazılarına ceza kesildi. Hasılı ceza kesilince organize şube bana kin gütmeye başladı. Kin güdünce de iş bu noktaya geldi. Yani o bu davanın gerekçesini buraya bağlıyor. Organize şubeli intikamına bağlıyor. Onun dışında tabi diğer sanıklarda kendilerince olgun Peker örgütüne bağlı olmakla suçlanan sanıklar birçok konuşmaların şaka olduğunu böyle büfe baskını gibi olaylar var. O olayları işte komik şeyler olduğunu bir kız arkadaşına laf atıldığı için geliştiğini işte arkadaşımı çağırdım geldi. Kavga çıktı. Hatta bir sanık e, yanılmıyorsam Abdullah, e, Selim Kımıl şunu bile söyledi yani. Ya olayları çıkartan benim abim o dışarıda ben içerideyim. Ben abim hakkında 8 kez başvuruda bulundum. Yani dedi. E, Hakeza Diğer tanıdıklarda benzer şeyler söylediler. Bazı Abdullah Eker isimli sanığı içeride tanıdıklarını söylediler. Dışarıda hiçbir tanışıklıkların olmadığını söylediler. Böyle enteresan şeyler oldu. Tabi şimdi bu e, nasıl ki dedik ki baş, başından beri Fezleke ve e, iddianame safhasında heyecana kapılmayın. Bunlar iddia. Daha durun bakalım bu işin savunması var. Ama şimdi de durun. Daha bu işin de sorgusu var. hani insanlar hemen hüküm vermesin. Bir beklesin, sabırlı olsun. Şunu isteyelim ama. Yargı hızlı işlesin. Çabuk işlesin. Kararlar çıksın. Bunu isteyebiliriz. Adaletin adilce işlemesini isteyebiliriz. Ama hemen hüküm vermeyelim. Onu söylemek lazım. Ee, bunun dışında e, tabi bu arada Olgun Peker işte Aziz Yıldırım'la olan Fenerbahçe'yle olan ilişkilerini reddetti. Yani benim dedi 26 tane mi olduğu söyleniyor ama bu şirketlerin hiçbirinin adı yok. Şu kadar futbolcuyu bağladım söyleniyor. Şirke için hiçbirinin ismi yok. 26 şirketi olan bir adam Fenerbahçe'nin VIP bölümünde çalışıyor gözüküyor iddianamaya göre. E bu nasıl olur? Bu da tuhaf dedi. Asıl böyle e, herkes kendisince iddianamelik açıkları ortaya koydu. Peki e, genel olarak nasıl bir izlenim edindin dersen, savunmaları iyi buldum açıkçası. İddianamayı de bilen biri olarak. Savunmaları iyi buldum. E, şu aşamada. Hani savunma morali, moral motivasyon üstününü ele geçirmiş diyebilirim şu aşamada. Ve asıl büyük gün... E, dün gerçekleşti diyelim ve bir kısa ara daha verip öyle geçelim bu konuya da. Mükemmel hava, mükemmel bir ses, mükemmel durumda sahibi Hatasızdı, hatasız yıprattı duygularını. Tek bir şans bir bisiklet taşıyordu aşkımı. Nasıl bir şey? Uykusuz, Uzağa gözlerim mahmur. Bakıyorum ufkuna basılı bak gökyüzüne seni ve Tutunmuş zamana Pişman değilim Asla Nasıl bir şey Uykusuz Uzak Gözlerim Osman Bakıyorum Adam Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar son bölümde. Evet, dün Aziz Yıldırım e, çıktı hakim karşısına. Savunmasını hazırladı. Uzun bir savunmaydı ve Barkovizyon eşliğinde yaptı bunu. Özetle Aziz Yıldırım şunu dedi. Aziz Yıldırım daha doğrusu iddianameden iddianame çıkartmış adeta. Rakiplerini eee de işin içine katan bir suçlamada bulundu. İşte Galatasaray ve Trabzonspor'u suçladı. İşin bir parçası yaptı. Galatasaray'ın 2006 dosyasının neden dolandırıcılık kapsamında burada olmadığını söyledi. Çünkü ben de dolandırıcılıktan yargılanıyorum dedi. Galatasaray'ın dışına, işin dışına çıkartılmasını kabul etmediğini söyledi. Tabi diğer kendisine ait kendisine yönelik bütün suçlamaları ve dedi ben dedi tapelerde de bir tane konuşmam yok ki suçlu olsun. Beni dinlemeye neden olan tapeler asla ve katla suç unsuru içermiyor. İlginç olan şuydu. Zekeriya Öz bu davayı başlatan kişi e, Zekeriya Özle ilgiliydi. Zekeriya Öz beni uyarmalıydı dedi. Eğer bir aynı masada yemek yemişsek, dostsak, şuysak, buysak çünkü bizim örfümüz, adetimize göre dostlar birbirini uyarır eğer yanlış bir şeyin içindeyse. Bu anlamda da bu ilginç de aslında. Hani madem ben bir kabahat açtırırım, dostum uyarırım dedi. Bu anlamda bir gönül koydu Zekeri Özet. Tabi bu hukukta, yargıda çok tuhaf bir durum oluyor. Aziler'in Trabzonspor'un e, esasen e, hakemleri ayarladığını, esasen 1 milyon dolarlık teşvik primi yolladığını Sivas'a söyledi. Galatasaray'ın, e, madem bize sıfır tolerans diyor UEFA, peki Sturmgraz Galatasaray maçın ne oldu? Niye orada sıfır tolerans yapmadınız diyor. Bu tarih Lücesko zamanında Galatasaray'ın Sturmgraz'la 2-2 berabere kaldı bir şampiyonlar ligi maçıydı. Her iki tarafa da skor yaradığı için son dakikalarda, Kimse atak yapmayıp birbirine üzerine e, bile gitmeyip yan paslar yaptı sürekli. Bunu gösterdi. Hakime de sordu hangi takımı tutuyorsunuz diye. Hakim mehter takım dedi ama aslında daha sonra öğrendik ki Fenerbahçeli'ymiş hakim. Bunu da söyleyelim buradan. İşin ilgili tarafı soruşmayı e, başlatan, daha doğrusu devam ettiren e, Berk de, savcı Mehmet Berk de e, Fenerbahçeli. Onu da söyleyelim. Evet Az Yıldırım savunmasının genel hatlarında şöyle bir Atatürk vurgusu da yaptı. Yani Fenerbahçe Atatürk'ün ilkeleri doğrultusuna hareket eden bir takım. O doğrultuda bir zihniyetle Türk gençine, gençlere spor yaptıran bir spor kulübü. Ancak gelinen noktada gelinen noktada gelinen noktada Az Yıldırım bunun kabul edilemedi. Fenerbahçe'nin gelişiminin çizgisinin kabul edilemeyen, edemeyen bazı çevrelerce e, operasyona maruz bırakıldığını söyledi. Burada açıkçası organize şube ve savcı Mehmet der ki hedef gösterdi. E, dolayısıyla da bir siyasal tonda, daha doğrusu vermeye çalıştı ama çok kaba cevap verdi. Onu ince ince uzun uzun yoğun bir şekilde vermedi. Evet, e, Az Yıldırım'ın savunması bitmedi. Yarın da e, bir saat kadar sürecek. Toplamda dediğim gibi genel noktada savunmaları fena bulmadık. İyi savunmalar yapıldı. Şimdi e, göreceğiz, e, sonucunu göreceğiz. E, bundan sonra diğer sanıklar da ifade verecekler. Ve Cuma günü her şey yoluna giderse, yetişirse Ara karar verilebilir. Yani tahliye taleplerinde bulunacaklar. Daha doğrusu tahliye taleplerinde zaten bulunuldu da buna ilişkin hakimin vereceği karar merakla bekleniyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimleri var. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören en güçlü aday olarak gözüküyor. Beşiktaş koltuğunu 2004'ten beri oturduğu koltuğu Bırakıp Federasyon Başkanı olmak istiyor. Ee, bu arada Beşiktaş borç yüküyle inim inim inliyor. Ama bir tarafta da birçok taraftar da e, Demirören'in gitmesinden memnun ama e, göreceğiz. E, o tarafta da çünkü Futbol Federasyonunda bir sürü aday var. Onu da isterseniz haftaya daha detaylı konuşuruz Genel Kurul Şimdilik koşu kalın, radyo havanda kalın diyorum.